karbon dioksit gazı ile de eee tanıma var. Ayrıca bu terakkarışın ana hatlarını gösteren cerrahın ameliyat ikrarını, ve Sofi bir bölüm geldiğimiz üzere tabaka hısımlığıye istinaden 98. sayfasına geldik. O gibi var. Afinite evi sözlerini, tavsiye okuma okumaya gelmeden önce başta Peygamber sallallahu aleyhi l-k'a, nebiyyus ve sellem Hazreti'nin nuhul olsun diye sonra onun ashabının, etbağının, ve hasteden malumi varışları yaşatmadanın sultanları Sadat-u Meşahid-i Rukka ünlerimizin Ali Murtazadan, Şeyh'imiz Muhammed Zahiri kadar silsilelerimizden Yüce Ağın'ın eylemesi olan Hükümler Tasavuk ve Tadikat Büyüklerimizin Eser-i Özal Süleymi Hazretlerimizin es eser Bu merkezlerde mektum bulunan Elbiyar ve sahabe ve sahiblerin. ve bu meyanda Bölü Aleyhisselam'ın, Ebu Ekiber Cenzari ve Yunus Hazretleri'nin Vesari Zahabi İtiram'ın İçinde bu dersleri yaptığımız şu güzel teklinin varması Selami Mustafa Efendi Hazretleri'nin ve Kalefelerinin ve civarda bunlar İmam-ı Hazretleri'nin oğlu Muhammed-i Halifesi Şeyh Nuhal Efendi Hazretleri'nin Halifesi Meşayir'in en büyüklerinden Abdülahalli Cumhuriyeti Hazretleri'nin Aydalola Hazretleri'nin Mesai, Tebbi Allah'ın sahibleri ve uzaktan yakından buraya yaymış olan siz kardeşlerinizin ahirete gösterdiğinden sevdiklerinin, yakınlarının, dostlarının bu bebeğe verecek valilerin başta Sultan Mahmud, Sultan Selim'in kendi kendi ordusunun zorluğu, valilerin mücadelesi, şehitlerin bahisleri, sosyal için günahieran Hasanat bahis için, lütfi için de sahat afiyet, afiyet ve selamet daha ileride bahiyat olmamış olaylar için biraz sebep oluyor. Benim bahiyatım böyle bir Bismillahirrahmanirrahim. Fadet ürünün rahmetullahi aleyh. Ahmet hübnu Ebil Havani. O minhum Ahmet hübnu Ebil Havani. Güniyetül Ebil Hasan ve Ebil Havani. İsmu Memur. Ve minhum yani saygıları evliyazımlar uçağullukların dosyelerin bir tanesi de Ahmet hübnu Ebil Havani. Yani Ebil, Ebil Havari oğlu Ahmed. Güneyi, Arap isim vardı, dünya vardı, Nisya vardı, Şöhret vardı. Yani bir ismin Arapçada bir şahsı isminin muhtelik yüzleri parçaları oluyordu. İsmin, Güneyi Ebil Hasen demiş. Hasen'in babası demek ya Hasen isimde oldu, olduğundan da veya Hasen'de olmasa bile öyle bir isimlendirme olabiliyor. Mesela Ebu Halife Hazreti İmam-ı onun Halife adı bir sözü olmadığınız ki söylerim diyor ama Ebu Halife demiş. Ya daha başka öyle benzer şeyler olabilir. Küneti Ebu'l Hasen. Tamam. İsmi ve Ebu'l Havali'yi ismi Meynun. İsmi Meynun ymiş künyesi Ebu'l-Hasem'siymiş. Babasının adı ne dediğin bu durumda değil mi? Babasının künyesini zikretiyor. ismi zikretilmiyor. Çünkü kendisinin adı Ahmed. Her şey affedersiniz şimdi güzeldi. Minhum Ahmet'in de ebul Yani Ebu'l-Havari'nin olduğu Ahmed. Künyesi Ebu'l-Hasem. Yani Ebu'l-Hasem'i Ebu Ahmet'in de Ebu'l-Havari'ymiş. Ve Ebu'l-Havari'yi Havası olan Ebu Hawari'nin ismi bu, ismi memur demek ki bu lanet ismi abdetün memur demiş aslında yani memur olur lanetmiş ama lanetün kiliyesi Ebu Hasan memurun kiliyesi Ebu havari O zaman tam bölüm ettiyse Ebu Hazreti abdetünü memur Ebu havari Ebu Hawari memur demek lazım değil mi? En iyi Etmışkı demek lazım. Bizim dınışk dediğimizde dınışk diye mim partinin üstün olarak tercih edilenler arada Şam şehri dediğimiz Suriye'nin baş şehri nedir? Şam diyoruz. Halbuki dınışk da damat kılıcı olarak avrupalılar da en dınışk kelimesini şekli nasıl diyorlar? Şam demek. Demem. Evet. Ama aslında Şam köyü şehir adı değildir. Hicaz'ın üzerinde olan bütün bölgeye Şam Yani Bağdat'tan, Barsan'ın üzerinden daha Akdeniz'e kadar Hicaz'ın üzerindeki bölgenin adı Şam'dı. E Demek ki Şam bölgesinin nesnesi bir başlıktır. Veya en büyük şehirlerin birisi bir Ama biz bölge altını şehir hafetimi kullanmışız. Tarihimiz de böyle geçiyor. Şey. Şam diyeceğiz amaçlı şehrinden kalıyoruz. Oradamış. Yani Suriye'nin şimdiki baş yeri ona Tamahtuz, Tamaht, ne başlık şeklinden imiş şey Ahmet İdmi Mecnun Azeri'de. Sanımda Ebu Tüleyman el-Davraniye. Ebu Tüleyman el-Davrani fikrinli büyük soru. daha önceki sayfalarda bahit konusu edilmiş, yazılmış, okunmuş, dinlenmiş gibi onunla tabibe demek konfeti olsun, bulundu. Onun konfeti de bulundu. Yani demek ki bu biraz genç ve bu Züleyman nevdanami müştaz durumunda. Bu onun tecrübüne devam etmiş, ah, hafifli arkadaşlık etmiş. Ama Züleyman biraz daha yaşlı ve rahat bir şey. Ve karina hu minnet meşayih şeylerden yani bu soyluların büyüklerinden ihtibarın bu insanların. insanlarının bu ve başkalarında yani bu dilema vesaireler. İnsan da beraber daha başkalarıyla almış. onlar da sohbeti olmuş, onların sohbetini yemek isteyerek olmuş, kazanmış. İşte yani o vezayet için Ebu Süleyman el-Darami'den başka sohbetine devam ettiği büyükler, şeydiler, başka şeylerden bilinler. Minimum e, misler şu gibi Sülkanet'in üyeynlerdi. Sülkanet'in üyeynler gibi. Sülkanet'in üyeynler İdn-i Ebu-i İmraz el dilali, mevlahu, Yani Ebu-i İmraz ebu Muhammed küyeriymiş El-Ahwer el-Kuti önemli efendim. Ahmet el-Medin İslam, İslam'ın büyük alem önderlerinden birisidir. İmam Şahdi İmam hakkında Nebi ve Budirin Nebi eğer İmam Hamdi olmasa bile Budirin Türkan'ın büyüğünü olmasa ilmi. İkiden büyük olur, Hayrolu, Bu iki büyük zat onu temsil etmiş ve kendinden ördülen nesillere öğretmiş. Demek ki İmam Malik gibi, bu yani Maliki meslebinin meslek ve e, iyisi gibi, büyük zat Süleyman'ın bir yerine, bu Ahiret bin-i Evin-i Havari hem Ebu Süleyman'ın davetini görmüş hem Süleyman'ın bir yerine arzaman tarzısında söylüyorum. 107 yaşında doğmuş ve maalesef maalesef iskinememeyen 198 yaşında ölmüş. Kaç kişi yaşamış? Evet. 107'de doğdu. 198'de öldü. Evet. 95 senesinde yaşamış. 90 sene de 3 sene fark milyar seneye göre. Yani bizim hesabımıza göre 88-89 yıl yaşamış gibi ama onlar 90 oluyor. Gizli bir takvim biraz 3 sene olduğu için. Bu bir. Ve mervanetli Muaviye el-Fezari. Bir de Muaviye el-Fezari ile ablattığı belirtisi bu da bermanıdur muaviyevkiddi. El-Haris'in esnaf için ne tarif et edilecek? El-Bezaliyyyevkiddi. Tevruv Abdillahü Gürt'i bir hafız Bu bir kimse. Varsak l-luvayet çok genç yapan bir kimse. Kendi tıkaten, teviten hafızan yani güvenden hafızası sağlam, efendim gerçekten bilgisi çok gerçekten hafız lütbesine şimdi bizim program yazılımlarının hafıza yeteneği ise bizim hafıza hak etmiş versiyonu paket de kıyasla eee senin mesela söyltisine senesinde biz eee sekteye katlar yani aynı de farkı var da kalpten tefak vermiş. hani böyle bir hastada tutulup yataklara düşüp Ya, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir Ya, orayı kapatıp, ne oldu? Bir şey görmüyor musunuz? şey. Sıkmak öyle bir şey. Sıkmak Sıkmak Bileyle. Ebu Süleyman el-Tarani, Mevani maviye el-Vezali ve Mada'iti İsa. Bu kimmiş? El-Mada'iti İsa el tehre i ez Min kuran köylerinden birinde çoban olarak şey yapan efendim, Zahir İtlice'ymiş bu. Ve havas ve Havaz ve e, Kasbek ve Osman Osman olan rivayet etmiş. Ardette Evin Havali. Bu bizim herkese okuduğumuz şahıs bu mübarek o, o, mazai, İsa adlı Zahir'ten çobanlıkla böyle kazanmış kimselen mübareklerine verdik ve birşey ibn es-seri bu birşey bir es-seri el-eflak, el-efluk, avut el-basri, sümme-l-metki, el-vahis birşey bir, bir seri e, aslında sonra metkiye yerleşmiş ve vahis işte bazı meşgul edilmiş Rüme'ye ee, ve vatendere vatabildi. Efendim, e, uzun bir mesebe efendim hı, bağlı itham ile maruzlanmış. O da, efendim bu sözünden dolayı sebe ve e, özür dilemiş. Yani sıkı sevdiğinden e, sahibi mevahis yani güvenilen sağlam bir kimseydi çok fazla olan bir gizliydi. Ketek ve Sümmiye El-Ezber. Ee, İlmi meşgul olmuş ve güzel konuklası kullanmıştık da manasara verildi. Onun için el diye yani çok ağızı, güzel manası, bir tahta ağızı konulmuş. Pazesene Fekat Timitesi'ne ve Miye 1925 senesinde refah etmiş. Selam ve Sitti yani 63 yaş yaşayı, Hz. Peygamber'in yaşı gibi yaşayı, bazıları Erbiya e Allah'ın büyükleri Peygamber Efendimiz'in yaşlı sünnetine de uyarlar. Yani o 63 yıl yaşadığı o kadar yaşayıp ödülürler. Allah'a edemez dua ediyorlar, Allah'a edemez nasıl olursa, su diye 60 yaşında ödülüyorlar. Onun bir günce 60 yaşında ölmüşse bayağı Dikkat değer düşünce demek. Yani tam düşünebileceğinle bağlı düşünce nasıl de bir demektir? Biliyorsunuz Ahmet Yaşar Hazretleri 60 yaşından sonra toprağın altında yaptıkları hücrede yaşamış. Bundan sonra eserlerinden bir Evet, Madaîl-i ve ve en Bu da Tövbetten devam ettiği şahıslar, sonuncusu bu adı biçenlerden. En nebaci, bir tesiril nun, en mibaci'ymiş dedik. Efendim, en mübah, el-mumahade ve bil-afiriha el-cim, hal-hal bin-lisbedür, ila en mibaci, kariye min vadiye bir köy adıymış, mibaci, onun Alendiz ölümleri giden, giden yolun tam yarısında olan Livaç, ölü bir baş ölüp köy atmış. Yani müsveddi bir eski köyün köy evlerinde tek şehrine şöyle. Ve her zeynep her fıstıri pişirili, dışarı onun bu yerleri. 2. yılında anlatılıyor. O kadar büyük bir füzeye Demek ki Ahmet İbni Meymun, yani Ergül Hasan, Ahmet İbni Yedil Havari Meymun Dimaşki isimci bu terkimizi ilginleştireceğiz. Eduk-i Neymar el-Taviyen dinle olmuş, meclislerle devam etmiş, şükranlık tekliflerinin sohbetlerine devam etmiş, mervanet-i Muaviye el devam etmiş, madalit-i Nisa'ya devam etti, iç-i Şirk-i Seriyye ve Ebi-Akidaf en-Libâciye'ye. Şey, bu büyük zaftarda demek ki meclislerle devam edip görüşmesi var ve ondan dolayı onlardan teyze almış gibi oluyor. وَلَهُ اَخْرُفْ يُحَدِي لَهُمْ مُحَمَّدٍ اِبِ الْهَوَارِي Bu tecrübesi anlatılan şahsın bir şeyi vardır. Erkek kardeşi vardır ki, onun da adı Muhammed'in ebin-havari. Yani bu Ahmet, o İki kardeş. يَذْرِي مَجْرَهُ مُسِرْتُ مِكْرَا يَذْرِي مَجْرَهُ Tam onun gibi idi her bakımdan gelen. يَذْرِي مِكْرَهُ Yani zahidlikte tekvâ, verâ olmakta olmak da Ahmet'in de gibidir. Muhammed'in de Ebil Havâri. Hep Yani Hepsi aynı da Muharri kişiler. Rebnu'nu bir de oğlu Abdullah'in de Ahmet'in de Ebil Havâri. O da, oğlu da zahitlerlemiş. Yani kardeşi zahitlerle kendisi zahit, oğlu zahit. Ve bu Ebu Ebu'l Havâri. Babası Ebu'l Havâri. Adı neydi? Burası benimle ilgili Yani ben yani, yani, evli, çok çok ilerlecikte de olan ailelerden biri babaları. De Eri yani tekvata, şu şüphenlerden kaçan daha ileri seviyedeki olan demek. Babalar da veriyor. Yani abis abi, sahibi olduğu abisler dediğimiz şeylerden sonuna kadar öleli. Aynı yani babalar da öleli. Peytü'nün, Peytü'n vera ile zükt evleri, silaheleri, aileleri vera ve zükt demek ki. Mübarek insanları, Allah şahası dene erdi. Vahdi Ahmet'in, bu Ahmet'in evi havali, öldü. Selef-i Selah ile Ölmi Etey, Kaç Selah'ın etey, Terafi'yi 230 senesinde vehad etmiş. Doğumunu yapmamıştı değil mi? Yalnız Hocalar'ı aşağı yukarı 193, 194, 198 yani görüştüğü kimseler öyle şey yapıyorlar. Onlardan daha geniş bir 200'ü geliymiş 230'den yapardırmış. Hocalar da zaten 90'ını vesaire yaşayan kimseler. Ve Esseler Hadis. Hadis rivayetiyle var bunun. Şunun altına diyelim. Eskiden hadis, yani hadisçiliği de var, hadis aldışı şey aldı, yazmış, başına kadar hadis rivayet etmiş, aynı zamanda mühendis alimler. Yani bunlar neyi gösteriyor? Bu mübareklerin her şeyi ispatlı, senetli öğrenmişlerini ve naklettiklerini, bilgi hadise önem verdiklerini, Kur'an-ı Kerim'i çok iyi incelebiliklerini, Peygamber Efendimiz'in sünnet, misaliniyesine çok Yan camdan ve yakından vakıf olduğunu gösteren işaretler. Ama bir numune vereceğiz. Ve Esad el için bir tane numune vereceğiz. Yani rivayet ettiği bütün, hadisleri burada hak adeti var. <gülüyor> bu numune olarak bir tane söyleyeceğiz. Akhtar ve daha Ebu Cahhtar. Süreni diyor ki bize Ebu Cader haber verdi. Muhammed-i Ahmet-i İl-İsrail Ebrazi, muhammed Ahmedi Ahmet-i İl-İsrail Ebrazi, Ebu Cahhtar bize haber verdi. Hz. Ebu Fas, Abba'l-Zu Hamza. Ebu Fas, Hamza bize taktik seyredi. Bunlar <gülüyor> ettiği hadisi. Zabit. Zabit olan. Hz. Muhammed'in de ebul da demiş ki, Hz. Muhammed'in de Ebu'l-Havari <gülüyor> ona taktik seyredi. Gözümler ettiği. Hz. Yaqab-i el-Muhazi, de el takdiseylemiş. O kim bakalım? Ebu Zükerli'yle Tıvıslıymış. Tahadü Kibar'ın muhaddesiyle ve bu kaha. Tahadü Kibar'ın muhaddesiyle ve bu kaha. Hadiscilerin ve fakirlerin Kibar'ının bir tanesi. Ne demek? Kibar burada? Büyük. Yani biz de Kibar deyince centilmen anlaşılıyor. Arapça'da Kibar büyükler demek. Yani hadis abimlerindir. Fıkıf abimlerindir. En büyük birisiydi. Bu. Ahmeti, Evi Kavaliye, hadis-i Büyük hadis abimlerden, abimler abim. yani sağlam yerden almış. Senden göğüste orucuların hepsi de mübarek insandı. O bak, hadi besinlik bilmekte Önemli bir nokta. O da hem ikanizasyonu hem hadis âlemi ve hadis, fıkhıl hem de zahid, yani derdik, bizim de öyle olmanız lazım. Yani biz bunların yolunda gitmeye çalışacak, karınca, kadar karınca, yolunda gitmeye çalışan ne olacak? Hadis, hadisi tanılacağız, hadisi işe geçerek, fıkha tanılacağız. Yani İslam fıkhını, İlmihan'ı vesaireyi iyi bileceğiz, hadis şefleri iyi Niye? Eğer bir insan hadis-i şerifleri gibi <gülüyor> iyi bilmez de tasavukta girerse zıbıklaşır. Neden? Tasavukta görmüş şeylerden, rüyalardan, anlatılanlardan, konuşulanlardan ölçüyü kaçırır. Ölçü kümleyin? <gülüyor> hadis ilmi, tepsil ilmi, fıkın ilmi. Ölçü kaçırınca efendim ben şöyle bir dur gördüm galiba havada uçacağım. Ben şöyle bir şey gördüm, galiba çok büyük bir emriyalı ben şöyle bir şey gördüm, her zaman Allah görüntüsü öpür. Biraz bakarsınız, var bir yani şey. ne güzel bir reçelesi, şey ilmi bıkır, ilmi hafif, ilmi bıkır. Şey. Yani sağlık olarak açmakta kemizde oturuyor. Onlar olmayınca, satınır. Allah bana, tabak kırma dedi. Allah bana, tüm elimiz dedi. Allah bana, salınır. Değil <gülüyor> evet, evet, evet. O mertevede biz ne malum anlarım demişken yani bir şey nasıl görüyoruz? Senin ya kızın şeyi veya ya bu bazı yemek ya, şeyi yapma diye. Yani öyle anlatırsın. Nefis bir şeyler anlatır, oradan kurtulamazsın. Canil olur mu? Soğuk hiç canil olur mu? Mahvolur, ve midaflar Onun için sımsıkı hadis ve o kadar sarılayacağız. Kıcılar bize, bundan şerahçı bir tabikaya En ceva, en hak, doğruluğu, hakikaten biz öyleyiz, bizim canımız kurmak. Şerah, şerahçı şerah ne demek? Allah'ın ahkanı demek. E, ödeki Kim oluyorsun? Sen Allah'ın müsaade bir şeyleri müsamahını gösteriyorsun. Sen ne biçim tabikayasın? Yok efendim, tadın erkek kararına oturmuş, kalkarmış. Ya Allah öyle mi duyuyormuş? Hayır, öyle buyurmamış. E sen niye örtüyordun? E ben bu müsamaha biterken. Müsamahayı Resulullah bilmez miydi? Sen mi Allah'ın en yani böyle e, akıllısı sen misin ya? Resulullah müsamahayı bilmez miydi müsamahelik etlerde? Kızım atıma yanımda müsaadekler var. Herde her, takasen her, çekeyim. Evimize geliyoruz diyor. Kızım örtün de bizim karşımıza çıkabilirsiniz demiyor. Demek ki Allah'ın vermediği İzameyi, İzameyi kullanmak zıldırtıkları bir şey yoktur. Allah'ın akramını değiştirme kimsenin hakkı yoktur. Efendim işte toleranslı olmak lazım. Soğukluluk demek toleranslı. Yok, o, o senin hayali, tam hayali. Soğukluluk demek, Seyrem'den sarılmak, Efendimiz'in yolunca yürürmek demek. Halini Resulullah'ın haline benzetmek demek halini, Kur'an'ın sevgini istediği hale döndürmek demek. Öyle geldiği şey yok. Efendim, şöyle yaparsa bu devirde seni almıştı benzi. Aman, bir insan mı alır? kadınlara efendim, bir şey. Ya, plajda biraz, biraz bir şey değil. İyi. Işte. <gülüyor> Çıplak kadınların karşısında nasıl görebiliyor? İki. Çıplak kadının o dersi alma ne hakkı ve senayeti var o halinde ki Tarikada girişin ilk adını sevdi. Ve ya. de ki şu kadar bir de ürünle bağlamış, arka de yok. da yok. Şu kadarını da iki ürünle takmış. Şimdi bunun tarikatın gibi bir hayvan var mı? E bunları kim size yapacak, kim kurtaracak? Ha sen onları kurtaracak, belki Türk diye diye onların kendini yuvarlanır. Yani, Çekmiş olur mu? Yani no, ne bunlar? Cahillik. Ya efendim ben gizliğim aldım Avrupa'yı geldim. Efendim kralat yapıyorum. Efendim medeniyeti sandım. Benimki mimsiz medeniyet. Benimki medeniyet değil, deniyet. Medeniyet ariflik demek. Deniyet demek alçaklıklar. Denizi iki şekilde alçaklıklar. Bir adlaktik bakımından alçaklıklar. Bir de dini bakımından alçaklıklar. Demek ki bu gibi şeyler, palavralar, bu gibi palavraların eski büyük teki sorgullerin hayatında yeri yok, ona işaret etmek istiyor. Efendim falan bir ilerisi varsa, bir an geçtikler için alkışlıyor diye, adam işlerime değerli bir şey. Sen yani bakın adam, değerli şeyler de burada, <gülüyor> <gülüyor> işler de burada, anıları da burada, bilimler de burada. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmenim şundan. Yine yine anlatayım şöyle. Sağ Ben şimdi yeni moda çıktı haber veriyorum. Görüyorum orada burada fenerbuduk televizyonda. Erkek kadınla el tutması, peygamber Efendimiz Hz. Ali'den gelen el tutmamış. Kadınlar şeydi. Musallı der hep el, kadınlar el, elini tutmamış efendimiz sele dahil etmemiş. Şimdi el tutmak yetmiyor, Kadınla erkek el, el, el tutması yetmiyor, kimler? İşte şampiyonlar. Evet bir de, de şapuşu öbüşüyorlar. Neymiş? E, abab yok mu? Kalıcı diye? Sonra zehirli arkadaşlarla bir an meraklanmış şeylerle bakıyorum. A, Ayvallah. O nasıl dönmüşüm, o nasıl? Şapşun, şapşun dişim burdaki diye. Böyle seramnacma yok. Seramnacmadan da uturduk. Daha önceden bir koymuş şeyi alıp Akşam neyse o, iyi de uturduk, şeyi alıp koymuş. Biz ne yapıyoruz? Biz Allah'ın şeriatine uymaya çalışıyoruz. Kur'an, yani girman, şey yapıyoruz. Öyle ne yapıyor? Efendim böyle yaptığın zaman çok elgin alıyorsun. Bina Evet. Avrupa'dan bir O zaman ölçü farklılaştı. Önde kalan insan farklılaştı. Bizim dununi imtisarımız Peygamberimiz Muhammed bu soran senin numunayı imtisayın, Artis falan bir hancı. Büyükleri, Kral şey gibi, bu zamanımız öyle bir şey bile, bilmem isimleri, Efendim bilmem nesi, Saçları, Beynikol gibi, Bilmem çantası bilmem ne gibi, Bulmadık yani, Artislere örnek alın. Bu büyüklerinizi yapıyorlar, Yani, Hadis, Adikasıncıyla alamıyorum ama, Doğru bu Bu büyüklerinizi yapıyorlar, Bu büyükleriniz hadis örnek alın. Fıkıh örnek alıyor, o ilimlere tanıklıyor. Zizlülüklü takva ile ömrünü geçiriyor. İşte tasavvufu niye bu kitap okuyoruz? Yani tasavvufun ne olduğunu bilinsin diye. Tasavvufun ne olduğunu bilgilerin bir şart konumlarsın. Hakikçi bu tasavvufları almak konumlarsın. Şimdi bu devirde elde, ben burada çalıştım diye, şıkırıyor diye bir şeyler söylüyor. Derdik en iyi niyet. Ama iyi niyetli insan cahil oldu mu? hem kendisi baralete düşer, hem de kendisine bakanları dalalete düşer, tabi olanları. Allah tarih arasında biliyor. İman kolay yok, kendileri İstanbul'da. İlmi verdiği zaman kullardan çekip almaz. Alimleri alır, geriye caniler kalıyor. diyor. Eyalka, Nazım, Cümha, cani insanlar kalır. Halk onlara meselesi ararlar, onlar da sendik almalarlar, meselelerin cevabını hesabı olarak kapalarına verebiliriz. Daha da kapalı değil mi? Çünkü kapa yok. İşlemciyi kübradan verebiliriz. İşlemciyi kübradan şükür olur, böyle olur diye atıp, atıp tutunca, kesince, keserince ses bir yağlı olur. Yağlı oluyor o zaman. Bir şeyle benzemiyor. Dil olmuyor. Dindanlık olmuyor. O zaman bir bisiklet oluyor. Sen sen yuvattın. Tekrar, bu, bu ilerici. Bu iyi, bu kakan. Bu çocuğu kaka bu, o, o iyi. Mesela kişi akıyor, eminim astuvelden akış akıyor, sırtlar akış akıyor, hareketler, iyi, kadın erkek arman körman eminim ha. iyi. E. Bizim tarikatımız, lakin tarikatımız yozuş, <gülüyor> yozuş, el el hamd-i keramet. Allah hamd-i keramet Kur'an, el hacim demek kitap demek, ki, de, bu Kitap, bu işleri iyi bilen bir zamanda yazıyor. Şahitlerin nasıl çalışıyor? Evet. Ondan almış, o muhazi isimli büyük alimden almış. Hatta Hüzey-i Ruhlu Ma'dan, o da Hüzey-i almış, o tahtiseylemiş ona. Hüzey-i Ruhlu Ma'dan külmüş, o da Tunusli'ymiş. Hadislerine yazmazmış, o mümendüvenler mümkünçe değildi diyorlar bana. Hadislerine de silçemez yine ödeye deymiş, 164 meresle o sonra haddince naklediliyor diyor. Ah bir. Şemimiz ambisyon. Efendi ekdiği el haberi bu da, O da güvenilir insanmış, çok Bir bir dakika. Bir de aşkete 200 adet sahibi yani 100 küsur, 110 küsurda refaat etmişler. Eğer o da Ebu Umaye den rivayet bir alış hadis-i Ebu Umaye iyi Ebu Abdillah ilgisale ve el-sali el-hariti elharbi denizharis ilne hazrel ve birinde inanıyor beni harisler sarabi büyükler nüfuzunu ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahireti iplar ettiği zamanlarına etmiş. Türkiye, Mustafa efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir şevvah bin senetli salli salli bin hekira esadla aleyküm. Peygamber Efendimiz'i kumulttan ayı ve dışında etmiş ve 13 yılında Peygamber Efendimiz onun üzerinde Diyanet-i Umame Hazretleri şey namazları okuturmuş yani. Bu da Ebu Umame Hazretleri'den almış, hadis organi diyor Peygamber Efendimiz'e, Ebu Ahmet'in Ebu'l-Havariye kadar isimleri simleri Kader, Kader Resul'da sallallahu Buyurdu ki, kim? Kader, kim? Gare sallallahu aleyhi ve sellem. Bir iki sahibi Ebu Umame dedi ki gare Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber'e henüz verip uyusun dedi. Diyen Ebu Umame sahâdiyiler. İnne ruhan hücursiz nefse bi ru'i. İnne nefse nefse mutahasa testekire ecehâ. Eteşsev ibe hımsahâ ve la yakmirler ne ahlakım istifa ettiğini bir rızka en yeterli ya bunlar bir Seyahat Efendimizi şöyle söylediğini naklediyor Ebu Kina bin Hazrette. İlla ruhun kuburu nefesli bir ruh. Bu ee, ruhun yakınlar olan Cevat Aleyhisselam benim e, ruhuma ilham eddi ki, e, bu manayı ilkade eddi ki, İlla nefes eden hatta eser mülahazalar e ha hiçbir insanın nefsi yaşam müddetini tamamlamadıkça, eceli gelmedikçe önmeyecek. Herkes eceli gelinceye göre vermek önmesi mümkün değil. Ötesi de o kadar Allah'ın onun anlamına yazdığı, nasip ettiği rızkı tamamen alıncaya kadar, ecelini tamamlayıncaya kadar, rızkı tamamen eline geçinceye kadar önmeyecek. İşle çıksın. E bundan ne soru çıkarıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Değiş bir mübdü talep, finaliyle rızkınızı kazanmak ve elde etmek konusunda güzel davranıştır. Velâ rahmirem ve aharet-i nesbü ta'u şeyh-i bina rız-i enyat-ı bilgisi, yazılı olan rızkınızın size bir gelmesinde bir geçitme ve rehmetliğimizden dolayı, o haramdan isteme diye sizi sevk etmesin bu kanaat. Yanlış yarat. Çünkü rızkınız size gelecek, Allah yazmış, ecziniz gelmedi ölmeyeceksiniz, aşıktan da ölmesiniz, başka bir sebepten de ölmesiniz. Örseniz de almadıkça, tamamlamadıkça da ölmezsiniz. Binaenine gayrıdan gelmiyor ya, öyle 10 yoruldum daha hala orada yemek yok, karnım ayıtı filan diye biraz rızkınızın gecikmesi sizi haramdan hızkınızı elde etmeye ev sebep olmaz. Yılık gelecek, bırakmayın. Sakin olun el açıdanmayın. Demek ki. Deyin Allah'a zahmeti, yani günaydın, günaydın, farkında bir ilahe tarihidir. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, bulaşmayın. Çünkü Allah'ın iyi bu hazırladığı mükafatlar Allah'a isyan ederek almamız. Yani sen haramla bir karunu dolursan kaybedersin. Sevap alamazsın. Geldiğini Allah sırtına basarak hayır olursun. Helalden de rızık yiyip haramdan satma. Helalden şaşma. Helalden şaşarsan mükemmatlarımı elde Çünkü haram yoksa Allah'ın mükemmatlarını elde edersin değilim. Hala. İfade edilmiş. Şey o da etseniz, Allah'ın edecek. halde nasıl olacağım? Rahat olsun. Allah'ın Harama takmayacağız. Hırsız kazanma yolumuz ve yöntemimizi helalden çekilecek. Efendim, şu anı İşi kırın aç kırın, korkma hiçbir şey olmaz. Resmi ne gelecek. Sen üstüne aramıyorsun, sen üstüne arayarak geliyor, Bu kadar tartışmak lazım O da Ona da alana emretmiş, alana da emretmiş. O adam kim emniyet oluyor. Dolayısıyla onun için herhangi bir aramaya gidiyor, araman Haram mesajlarken, haram adamlar, tartışmak. Takımlılık iyidir, hele hele insan vermiş olur da aram yollardan para kazanmaya veya kazancının içine haram karıştırmaya cesaret ederse yalanla, dolanla, haramla kazancını kazanmaya kalkarsa o zaman ebediyye tepiste manevi mitafatla yer açı duruma düşebilir. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın ilgilecek bir mükemmaslara isyanla var olamaz, itaattalar. Ancak itaattalar. İsyanlar var. Anladın mı manayı? Rivayet ettiği hadis bu, Ebu Kıbran-ı Hazretler'den Ahmet'in rivayet ettiği hadis bu. Allah sorumluluk olan Cevra-i Esra'yı bildirmiş, cevra Peygamber Efendimiz'in doğruna vahyeti ilan ki, Hiçbir nedim eldivenler ölmeyecek, rızkını kazanmak amalar ölmeyecek. İnanerek, evet, rızkınızı istemekten kazanmaktan güzel yolu tercih edilir. Yanlış yola yolu sapmayız. Sizin demin rızkı biraz değil diye düşünerek evet, bu yolunda sapmak yolu tercih edilir. Kimseyi kimseyi öncesi bilmiyor, kimdesi çünkü Allah'ın yanında bilmece varlara harap gerek, günah varlara haram gerek ulaşılmas, helal ulaşılır. Ha, şimdi burada bir noktadan bir ipucu alalım, gelelim taşaburlara. Hocam ben sarı kederliydim, e Allah bizi dolandı. öyle değil. O zaman senin Çünkü Allah veya davranışlarında günah var. Davranışlarında günah var, rızkada kusur var ki gelmişlikten gelmesi gereken sayede sana ulaşamıyor. Gelen günah işliyorsun. Efendim, edel bir yoğunma yiyemiyorsun, aranma işliyorsun. Ondan dolayı böyle oluyor. Bu da dikkat edelim. Böyle oluyor. Yani bu ane sayede bunun Hadis-i Şerif'te de delili oluyor diyor. Demek ki bir Hadis-i Şerif'in yuvayet numune olarak gidelim. Dant yazıkları Ahmet'in evi havali gibi. Sonra Siv, çünkü hakime. Eva Ahmet'e Muhammed'in mi? Muhammed'in de Ahmet'in mi? İshak. Ahmet'in bu İshak el Yani Ebu Ahmet isimli Muhammed'in ve Ahmet'in mi? İshak el-Havuz. Hakim'den artık işiden bir şey diyor müellif. Yekul'u o da şöyle diyordu, Semih ve Saîb-i Ebu'l-Aziz el-Halep'ti. Halep'ti, Saîb-i Ebu'l-Aziz el-Halep'ti dedi o da bana. Yekul'u Semih ve Ahmet Ebu'l-Ebu'l-Havari'nin O da ben Ahmet Ebu'l-Havari'nin şöyle dediğini duydu diye takletmiş. Bakalım, ne söylemiş? Ahmet Ebu'l-Havari'nin sözlerine geldi. Hayatını söyledi, ismini söyledi, vemasını söyledi. Bir hadis-i şerifçinin önüne koyduğunda, evet. bir hadis-i şerifçinin önüne koyduğunda, geçti. nazara ile dünya, nazara iranetim, ve on defa, bir defa, Akbaciyon adı ve zülzü'nün tabi'niyiyiz. Buyurdu ki, bu ahir-i kim kim dünyaya onu isteyerek ve onu sever madarsa, ben dünyada, dünya mazara gireriz. Bu insanın dünyayı görerek, dünyayı görerek, dünyayı görerek, dünyayı görerek, arzı eterek, dünyaya kim bakarsak, Aferiyon babus muhra bir kütüphesini takip Onun gölümünden Allah, yakınlık ve güçlülük doğruları çıkartıp, gölümünden, yakınlık Eksiz, şüphesiz dini. Sağlar, hak, ve zahidin doğruluğunu hayatta söküp alırlar. Huzur bırakırlar. Şimdi dünyaya sevgiyle şey Dünyaları bir şey Tabii dünyanın ne olduğunu burada değiştiğimizde zaten geri geldikçe şey anlatıyoruz. Dünya, olan Efendim, emlerim, oylanları olan, besleten o canlıları olan diğer demek değildir. Ona arz derler Araplar. Cemaat vardır ar, cemaatlar ve arz. Bu dünya e, bir en hayati dünyadır. Doğrusu, tam terimin eksiksince, kız terimin kısa haberi tam var. En hayal bir dünyadır. İçe hayal var, bir işimiz hayatımızda yaşıyoruz. Kırk yaşına, in yaşa, üç yaşına geliyoruz. Gençimiz, orta yaşlıyız, ihtiyacımız. Şu hayat. Bir bu hayat var. Bir de övdükten sonra ödeki hayatı var. Ona da el hayatı artıran, ödeki hayatı var. Kim bu dünya hayatını isteyerek ve severek bakarsak? Demek yani bu. dünya hayat bizim gayrimi Bizim gayrimiz aynı. Biz bu dünyada misafir bir değiliz. Yolcu gibiyiz efendim. Biz buraya imtihar olduğundan geldiğimizi biliyoruz. Bizim gayetimiz bu dünyada günümüzü gületmek, işimiz bir şeyden yükselmek, çalıp çalıp yerimiz için bir an bir iletmek, eğlenmek değildir. Bizim bu dünyadaki amacımız Müslüman olarak amirat kazanmak. Bu sorun için değil, dünyalı kazanmak. Kazandığımız helal dünyalı amirat için sadaka olarak veririz. Allah'ın kızartı kazanmak için veririz. Dünyalımızı eğer Allah ömür etmişse, ahiret kazandık için yaşamamızı bile eğer ağzı oluruz, fela ederiz. Adam için canımızı veririz. Tavzıbosan atmışlarız, şey görmek atmışlarız. Bizim amacımız bu dünyaya yardımcı. Ama alıp azmızı, şahitlerin eski dünyanın amacı bu hayvatta ölmemektir, yaşamaktır, yere geçmektir, zemin etmektir, gününü gün etmektir. Arabada büyük fark var. Yani İslami asla ilişkiyle kafirlerin anlayışlarında çok büyük bir fark var ama bugünün Müslümanları da kafirlerin anlayışına yaklaşmıştır. Bugün Müslümanların kafasıyla bugünün Avrupalısının kafası arasında çok büyük bir fark yok. Ben de hiç Avrupalıya Bugün Müslüman da dünya istiyor. Bugün Müslüman da parti istiyor. Bugün Müslüman da plan istiyor. Bugün Müslüman da plan istiyor. Efendim göbek havası istiyor. Çocuk istiyor. Çentli istiyor. Eğlenti istiyor. Zaten eğer tutmuşuz. Hocam ben tüm esnafımda hiç gülece gitmedim. Ne yaparsınız, evinde bilirsin. Kimin hatırlıyor? Senin evinde var. Senin evinde var. Tövbe tövbe esnafım var. Senin evinde sıralayabileceğim her şey var. Değil <gülüyor> misin? var şey. şey var. Bir de şey yani evet, evli ameliyatı anlatan, kanallar var mı öbür kanalardan da, oralarında da, zil, zil, zil ve şişe bakıyor. Açıyorsun. Ooo. Yani, nerede kutunun, oradaki kutunun. Ben ömrümde hiç meyhaneye gitmedim. En detaylı kadar meyhaneler, senin önünde var. Şişeler ne mı Emangin baz neredir baz neredir şişeler nasıl açılır şişeler nasıl içilir hepsini öğretmenler ürünleri kimseye bilmedi bilmedi ama nasıl bazı gibi adamlar şişeler nasıl oturur, ürünleri nelerle kapatıp doladıklar kapları nasıl gömeler nasıl gömeler ne zaman sarkıyorlar ne altına getiriyor falan yada getiriyor. Bir yerler de görüyor, iyi yerler de gördüğüne düşerim ama kötü yerler de evin içine giriyor ve onları da seviyor. Evler de programı, zevk programları, zevk programları. De, de programları. O zaman Müslüman'ın tabası, serfetin tabasıyla eşit hale gelmiş. Evli bir yerler. Muharret gelmiş. Halbuki bir mübarektir diyor. Günaya işleyerek ve severek bakarsa bir insan onun gönlünde sağlık imanına doğru gider, bize çok zahidlik de öyle gidemiz. Züklü takma, İzmir, İzmir, İzmir, İzmir. Ve çoğunlar da gitmiş? Onun için, dermiş diğer insanların da da çoğunda. Müslüman bir daha de hayır yoktur, camide de hayır yoktur, yani cemaate de hayır yoktur. Bazen, da hayır yoktur, cültüsünde de hayır yoktur bazı yerine göre, ülkesine göre neden? Yani, yani işin aslı unutulmuş, iletiyemler kavrulmuş, bir de başka şeyde adam bizi korusun, kurtarsın. Zor, Zor bir durumdayız. Yani eğer bize İstanbul'a, Yunan'la hücum veya Burka veya Rız silahlar var, Rızkılar. Ama dünya hücum edince zevküse karşıda, terkide o zaman hiçbir şey bir adama savunmaya kalkmıyor. Asla kabuları açmış, elini yapıp üretmiş, başka şeye oturtmuş, hemen doğru şey İşin doğrusu bozuyor, çeviriyor. Şey Düşman, televizyon kutusunun içinden çıkıyor. Düşman televizyon kutusunun içinde. Peki ne oluyor? Oradan çıkıyor, senin gönlünden gönlüne gidiyor. Düşman senin için. Düşman senin gönlünden. Senin aklında, senin fikrini bozdu, aklın bozdu mikro, içeride yayıldı, sen kol bir çınar ağzına döndün, içine yıldırım çarpmış, Efendim, kuru bir ağzına döndü, farkında değilse, kalp kalmadı, güne kalmadı, ağlamak kalmadı, zikir kalmadı, zikir kalmadı, neden ee, televizyondan yayılan bütünlükte süreye girdiği için? Dizem dönümesi. Bihavet istira ve kayd-i hadis. adamlar i ağamlar mübarek tertip-i başka bir sözle sırıt koyu söylemiş. Hep tanimyunka ikâ'un ikâ'un erte alamâ khâlru min alâ ghayri muvâfakati. İmkâ'un alamâ sehr-i neden bahsediyorsun o sözünde Ahmetik'le Ebu Havayir? Hayır edersiniz ağlamaktan bahsediyor. Ağlamanın da en güzeli, en faziletli ağlamak ne diye onu anlatıyor. Yani ağlamak da ne işimiz var? Bizim yeminci yüzyıldız insanlarının işi gülmek. Dert ve şevki eşliğinde, radyo ve çavrı malzemesiyle, sinema rektörü medyonla, gaziba ve da, gülmek milleti şeyi. Ağlamakta ne işi var? İşte bak eski insanların farkımız yine burada çok önemli olarak ortaya çıkıyor. Onlar hem ağlamayı seviyorlar, hem de ağlamayı diye fakültesi nedir diye bir de konuşuyorlar. En faziletli ağlamak hangisiymiş? Bakın hayretler için de dinleyin. Doğru ama. Doğru da yani kendimizin ne kadar uzaklaştırırsa hayret ederiz dinleyin yani. Çünkü. Bir Göz ağlayamıyorsa kalbinin katılığındandır, gönlünün katılığındandır. Müslüman ağlayacak Hz. Ömer Radıyallahu Anh'dır. Ağlamaktan yanaklarına ağlaması iz yapmış. Hoca Hazreti Ömer ağladık, kahraman Hazreti Ömer ağlamaktan yüzüne iz yapmış gösterdi. Geldi bu başka ağlamanın en hayırlı Allah'ın rızasına muhafıf olmayan şekillerde, vakitlerinden neleri kaybettiyse onlara ağlamasıdır bunun. Bugünümü nerede geçirdik? Plas ile geçirdik, gazime de geçirdik, kamyonunda geçirdik, ejende de Diyorsa bir insan, her kişi bunu arasın. Allah'ın rızasına muhafıf olmayan yolda, yerde geçirdiği vakitleri üzerinde ağlamasıdır. Yağmur da Amerika'nın alamasa kadarını bile muhalefet, ya da geçmiş zamanlarda, evetim, Allah'ın emirlerine muhalefet olarak yine tutar olarak neler işledi ise onun yerine alamadı. Her bir şeyler oluyor. Bu ağlamada insanın kendi kendisi ölçüm içmesine, kendi kendisine kontrol etmesine hesaba çekmesine buna muhasebe denir. Kendi kendisi hesaba çekilir. İyi bir bilim var. Eyvah! Bu benimle Allah ticaretleri bir geçirme yaptım, başlar ağlama. Allah'ın aykırı iş yaptım, başlar ağlama. İşte ağlamanın hayırlısı olur. Yoksa birisi verhattı ki, veyahut ticaretine zarar ettin veyahut zarar ettin, O bir ağlıyor adam. Dünyaya ağlama şeyi. Az sen ailemden neler kalip ediyorsun ömrümde? ona ağlıyor. Asıl ağlatacak o. Nebi Hazret-i Şisat çelik yi yine bu ibadetin gibi de en son ravi ulaşırız. Amerika'nın evvelini görüldüğünü çiftim buyurmuş. ''Mes şey, amibet'' ''İbadet sünneti ve vâd'udun ameluhu'' Kim sünnete uymaktan gayri bir şekilde amel eylerse ibadet, da'at, ölüm geçirmek, hayır hasenat filan bazında bir şeyler yapmak çalışıyor ama sünnete ölüm de değil. Sünnet'e aykırı olarak yapmak istediği bu şeyler ve bahsettiği işlemi, güç kıymeti kurmak istediler. Sünnet'e uygun, bilas. Bakın ne kadar sünnet'e bastırıyorlar, nasıl sünnetin uymayı esas alıyorlar ve boş duruyor. Yani kendiler <gülüyor> boş, kıymeti yoktur, sünnet'e aykırı olarak yaptığı işlemini. Axta kadar en Muhammed'in adet ise ayetler rasik. Cen keramet. Hakkında na karar ise na. Emr da Bu da ilkinci keramet. Ve de Bu da müekkit şey hayatın özünü Efendi şöyle demiş. Her أمر Dersiletmiş bir şey var ama en dünyada. Ve ben arbet dünya Zeyn edip dünya ben arbet arkez de Ön vermek dünya. Siz Bu ben Bu da Kim dünya yemeyecekse dünyayı bilirsin, dünyada elinden çeker, zahid olur, dünyanın mahalletiyle alınmayan, kavrayan gerçek gücünü bilen, dünyaya yüz vermez, dünyadan yüz olur. Ve ben arabe, el asirete, kim asireti bilirse ben de, de fiha asirete razı edebilir. Yani dünyanın gerçek içerisinde bilen, Ondan yüz döndürür, ailesinin yerlik ailesini anlayıp seyir, kavraya gider, ailesine eder, rahmet eder, takımdan kaybet eder. Vemek evet. evet, Kim Allah'ı bilirse, arif olursa, Allah'ı bilirse ar-ı Ne demek? Onun rızasıdır. Rıza'sını et şey asalır, Allah'ın razı olduğu şeyi yapma, koşar, ve gümle cihan halkı kızsa kendisine, ve gümle cihan halkı karşısına gidilse, ve gümle cihan halkı kendisine düşman olsa bile, Allah'ı bile Allah'ın rıza'sını evliye şey tercih eder, o, o istikamette çalışır. Dünyayı bilen, dünyanın gerçek yapısını, var variyetini bir dünyadan yükselir. Ne bila güresi yemiş yani o, ne çirkinmiş yani o, ne adası giymiş, ne, e, ne tatsız tuttuğu şeymiş. İstemem bir Kim ahireti iyi tanırsa Allah'ın izlemelerini demiş, ben bunu izliyorum, bu dişi şey Kim Allah'ın adı bilirse, o da Allah'ın rüzası ne şeyler bilirmiş. Ana, baba, dost, evlat, karı, koca, emir, zıvır hepsi bir Allah'ın rüzası biz ne diyoruz, büyüklerimizden önerilen ünlüklüklere, ilahi ente de maksuldi, ırzake en maksuldi diyoruz. Yani ne alak ki maksulüm sensin, ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Her işin de amacım bu diyoruz. Böyle olması lazım. Evet, bir saat olmuş, o kadar yeter. Ee, 100 binince sebeple gelmiş oldum. Allah nasip ederse, Müzedeki aktörlerde devam ederiz. Çalışmamın görmek için sizi oradan gelip elbet bana yazmışlar. Mücadele için Bir de bir oldu burası. Benim de çok hoşuma gidiyor. Ailem içinde yaşıyoruz, biz seviyoruz dediğim zaman. Böyle adamın birisi önce Osmanlı devleti için seviyor. Bu güzel böyle sesleri, tabii gelişmesi güzel gelişmesi lazım. Devamlı bakım istiyor, hercele düşünüyor, kirleniyor. Efendim bir kancak koyaları çarpıyor, güzel olacak, hiç bir zaman aktarılacaktır. Parçası tasit edilecektir, yapılacak şeyleri yapılacak, korkuların çaresi edilir. Olarak paraya bakar. Yapıldı zaman güzel olur, güzel olunca da verenler ama en büyük yüzden farkat görüyoruz. Efendim başka bir de geldi zaman başına gider. Efendim hatta doğdu böylece sebeple tuğretlendiyorum, elimizden geldiğince yardım edelim. Sıratımız'a gelden bahsediliyor misiniz diyor bir kardeşimiz. Her zaman oturduğumuz tazele işe yargı, Sıratımız'a kısırlıkları ve iftaç ve seferi size yükü verir misiniz? Tabi bu çok kısa söylemek gerekirse Resulullah'ın yolu. Peygamber Efendimiz'in şimdiden de seminiyeti yoludur Sıratımız'a. Şimdi diyor ki, Kendilerinin ürmet verdiği kulların diyorlar. İlettiği ayet ettiği kulların. düşmüş olanların Allah'ın gazetine uğramışlar yoluna değil diyor. Zalaete düşmüş olanlar değil bir yandan. Çünkü Hz. ise Allah'ın onu dilerdiler. Peygamber'i ilah edildiler. Kadir olurlar. İlahi tepelerine kadir. Allah'a söyledi alene, kafirliktir. Sonra yavruları sanırtılar kendilerine hak peygamberiyle hakizat, ettik, Şimdi, olmalı, hak iddiat, iddiat, Allah'ın özel etkisi, ayın düştüler. Onların doğrulta olmamak, nasıl olsa peygamber arasının yolunu da yürümektir. Güneş-i Sevgiye'ye sarılmaktır. Takva yani, yoludur. Yani tasavvuf ve takva peygamber yoludur. Ona dikkat ederek görürseniz, Kur'an'ın birini çok okursanız, Nazisi şerifleri çok okursanız, büyük, alimlerimizin hayatlarını okursanız eserlerini okursanız o kendi günden belli olur. Yani, böyle bir zümrenin için olursanız o yaşama kendi olur. Zümreden korktuğunuz zaman büyüklerin hayatlarından korktuğunuz zaman yollarından çıktığınız zaman kendiniz yeni bir yol teşfedemezsiniz. Çünkü yol teşfedilmiş sıratını sakıp ayran değerliyle sizin saplarınız, kestirme sandığınız yol çıkarsın, Atar gidersiniz. Onun için sırasını yani öyle, takva ettiği Müslümanların yürüyü yollu. En üstünde, yani içinde de seni yaşarlan insanlar yolludur. Cemal-i efendim i evet, Muhammediyeler, Celbi-i yürüyen insanlar yolludur. Kur'an'a ve Halis-i e Selam derseniz kurtulursunuz. Ona dayanıyor birerlerin kurtulursunuz. Ondan ayrıldığınızda denegi denede Kandırılmak vardır göz boyama şeklinde olur. O kabar pide kaldırırız. Şapka tavşan çıkarttık, tavuk çıkarttık, yumurta çıkarttık. Yumurtayı saran içinde, efendinin evet, haneyi aldığı beş tane çıkarttık. Ne o kabar ama kalıyor. O kabar pide içinden dolayıyor arkadaşlar bile. Şey Kanmamak için Allah'a bin yaşım diye sakınmak lazım. Kur'an dilime, Ben de biraz fakültesinden mezun oldum, diyorduk kardeşimiz. Birisi bana talip oldu, diyorduk ikimizin aynısını ölüm istemiyor, diyor. Ve isteyen deyiz, annesi, yani kaynağın ol, olasıca razı olmayan babası değilmiş. Annesi benim evde o kutu sopamasın, diyorduk. Tabii, hoş yürüdüğün değil, oğluna tut. Başka birisi, diyorduk. Bizim ailemiz de merkezini istiyor diyor. Ben de hassas bir ülkeyim diyor. Annesi internet kısmını öğreniyor. Yani sesini de internet alıyor diyor. Yani internet varsa olur. Annesi internet kullanıyor. Yani. İnternet çeşitleri o kadar olan ilk bir, bir şey olurlar. O zaman internet olur. Her neyse, istemiyorsun bu Müslüman gözü. Sonrasında internet öyle alıyor aslında ona bir bir kardeşimiz, üniversitemiz İstanbul Üniversitesi Fizik kadar kazandı. Yani, Akademiye yeni konulu var. Aynı sınıfı tavsiye edersin. Bu bir şey meselesidir. Biraz şahsiz bilek bir meselesidir. Çünkü insanlar çeşitli meslekleri seçebiliyorlar. Bazılarını seviyorlar, bazılarını sevmiyorlar. Bu bakımdan biraz öyledir. İstihare yapsın, yani ülkeye yapsın. Üç kez istihare yapsın. Bakalım o yüzden. İlmen yapın, aynen yapın, hakikaten metodlarını izah eder misiniz, diyor. Şimdi yapın, şefsiz şüphesiz imandır, dedik. İçinde şak olmuyor, efendim, e, imandır. E, İlmen yapın, bu imanın bilgi olarak, insanda hasıl olmasıdır. Hayırlı bir yapayım, yani bir daha görme suretiyle teneffüzünün kalmayıp öyle kesin olarak bilmesini, hakikaten bir affil maviyetini tam kalmayarak devinlemesine o kişi, imanlık insanda hasıl olmasıdır. Bir insan bir atlatmak gerekirse bu bir içimizde hiç gitmemiş olduğu halde Yeni devam da bir yer olduğunu hiç kimse etmiyor. Yani ben de bilmiyorum, siz de bilmiyorsunuz. İşte, işte, işte, Anlamıyorum. Kimse olsun yeni devam diyormuş olan. Ama dünya üzerinde yeni devam da diye bir olduğunu artık biliyoruz. Bu, bu ilim yani bilme yapımı, bu, bu şekilsüz bir sistem düşün bilgi var içinde. Ama kendimiz İlim yollarından, ilim yollarından şeye yapıyoruz. İnanıyoruz, sebebini biliyoruz. Acaba varmıyoruz demiyoruz, var ama hukuk en ayı. Bu nefeslerle hasıl olabilir, daha başka denizler ve de, benzerlerle de hasıl olabilir. Sakı bu kadar yeni denetlerden varlığı gibi bazen kesim olmaz. Ama bazı şeylerde küçük denizlerle de böyle hasıl olur. Bilmem yaptım derler. Bir de bizzat görerek evet o öyledir, tamam. Biliyorsunuz, mı? İman diye öyle gördüm. Dincek faketi efendim bir şey. Buna da iman yetin derler. Bir de mahiyetinde tam kavramayı. O da hakikidir. Tabi bu eee Allah'ın bilme konusunda Allah'a iman konusunda takdir edilse iman yetin kalkıp da efendim Allah'a hakikaten Allah'ın Allah bahsaneyle ilgili bilmesi. O kavanın ilm-i has kitaplarını da, da Allah'ın şeriki nazgeli olmadığını bilmesidir. Temel'in ayar yakin ilminin ilerlemesiyle, çeşitli temel'in müşahedeleliğiyle, gördüğüleriyle, temel'in yani bunu anlamasıdır. Hakkari yakin de, mahiyetine dağın eşit, temel'in yani, ve dağılık ve hakik bir olmasıdır. Zikrinin bir türlü, zikrinde bir türlü temel'in selatlı kalan birisi. Efendim, bildimi yapamadık günler oluyor. Efendim, yaptığım zaman da bildimin yarısında üzerinde bir ağırlık çıkıyor. Ben de dayanamıyorum. Onun gibi uzanıyorum. Uyuyor kalıyorum. Üçte yapmalıyım. Bunlar kumuniyetli şeyden oluyor. Hayatımızı güzel intizana sokamamış olamızdan. Tatip edemememiş. Edemememeyizden kaynaklanıyor. Bu Uyumumuz tam olmayınca tabi uyulmayacak yerine uyku bastırıyor. Lisan istemez. Günü kapanıyor insanın. Uykunun o halde yapılması lazım. İkinci bir nokta da bir insan uyulmayacak olduğunu kesin olarak kararlı çıkamıyor zaman birisinin uyku gelmez. Yemek yememesi gerekliyle kesin olarak hali olduğu zaman <gülüyor> acık olayım. Mesela bayağı Ramazan 2. 3. günde insan acıkmazardı biliyor ki akşama ekstermen kadar yere gelmeyecek. Tamam. Mideden ben açım ya bir yemek istiyorum diye teslim gelmez. Diyor ki bu adam mide ne yaparsa yapın ne bileyim. Azıcık bir hızlı şey yapıyor. Demek ki bir şey olduğu zaman kalahatı olduğu zaman o zaman da uyku gelmez. Tamam. Ben 2'de 2.30'da yatmış olabiliyor. 4.30-5.00'de kalkış 2-3 saatlik uyku ve asıl yorgunluğunu idare etti. Şu vakitte, şu vakitte kadar uyumamam lazım değil. İsa bir şekilde durursa uyumaz. Hakikaten de e, 2-3 saatlik uyku insana yeter. Bir de gündüzü bir vakitte, öğlenden bir aylığa meylem vermeliyiz uyurdu. Veyahut öğrenden sonra uykusu bu ikisi olduğu zaman insan minçleşir. Yani gece uyku baskıya Peygamber Efendimiz şeyi tavsiye ediyor. şöyle uykusuz, tavsiye edin. Ve o olduğu zaman insan çok dinç oluyor. Gümkünse mesleğiniz, memuriyetiniz, işiniz, günlük programınız uyutulursa, günün öğeve baskıya biraz uyuyor. Öğretmen uyuyunca iş yapımıza uzanıp o zaman uyuyorduklar olmaz. Yani hayatınızı iyi tarzım ettiğiniz zaman, programlı olduğunuz zaman uygun olmaz. Hatta bu insan gücünün bilgarit tarafı var artık. Bilgarit tarafı düşünür ki, bir insan artık da belirli gün, belli saatlerde kalkma alışmışsa, programlı, programlanmış bir saat gibi, bilgisayar gibi herhangi bir alet, cihaz kurmasa bile o saatte kalkmaya başlayırsa. İnsan bir şey böyle, Yani bir insan bugün kışta kattı, yarın kışta kattı öbür gün saatini oradan. bir uyanamaz. Yani zihnine imzal, zamanlama nakşalıyor, programlanıyor sadece. İnsan o programlanmayı uzatma yaptığı zaman bir kişi uyuma vesaire şeyleri olmaz. Uyanması gereken zamanda uyanabilecek, Bazen uzatma olması Yani şimdi zaten size Hani başarılı filansizlerimizden bir ektikaplarımız var. Orada ne diyoruz? Hastalısın bir programını yapın. Gününüzün programını yapın. Kaçta kalkacaksınız? Kaçta yatıracaksınız? O programa uyuyun. O programa uyudunuz ama uyumamanız gerektiği saatte uyumazsanız uyudunuzun olması gerektiği saatte uyuyun. Programda olmak lazım geliyor. Teloset olsaydı, ben bu kadar çok onu düşünmemiştim. da işte o da bunu sayılır gibi Diyor ki, e, şu şartı şuraya atayım, şu şartı şuraya atayım, bunu da şuradan azalın. Diyor. E, İslam Hizmet Bakanı ile kadın resimleri ve banka reklamları yayınlayın. Sevgiye <gülüyor> vereceğim. Zorbet yönetici Hayır. Yani günahlar, islamlar, hilfet olmaz. Yani üfkenecek, müfet, üfkürsün kadın tersinden, yani, banka reklamlarının yayınlamak yani, böyle şeyler Bunu tabi bilir mi? Felsinin, soruyu soralım, bunu bildiğiniz ses olarak ben de ilmediğini ilmedi, de bildiğim Böyle şey yapmak Yani Bazı merkezeler var, böyle yapmıyor, Bahî, Bahî demek daha doğrusu Bahî değil. Bahî'i büyük çekmenlerde bahî gösteriyor. Bu hakkında video paylaşıyor. Bu onun için ortaya çıkmış olan Bahî'nden adlı bir şahsı ortaya attığı bir şeydir. Bu şahıs, Kur'an'dan sonra kendisi evami geldiğini söylemiştir. Efendim ve, Osmanlı makamları kendisini mahkeme etmiştir. Aynen öyle bir şey demedim demiştir. Ama evet, adamlar ve hala öyle söylüyorlar. Yani o zaman baskı üzerine öyle demedim diyor. Ama şey yapıyorlar, Kur'an-ı Kerim'in surelerine benzer laflar söyleyerek işte bana o bir yeri söylüyor demiştir. Kıbrıs'ta sürülmüştür, İrman'a gitmiştir. Yani İslam'ı ve Müslümanları bu ve şaşırtmak için ortaya çekilmiş bir şeydir. Şimdi her çeşit tabur, efendim, inancı Türkiye'ye yer var. Müslümanları parçalamak ve Müslümanlar da mazı kimseleri kendi taraftan çeşitmek isteyen, islamış var durumda. Öyle buna benzer şeyleri teşvik ediyorlar. Bu kesinlikle efendim veriyatlık akşamına, kutluk akşamına aykırı Halil Evin İslam dışıdır. Yani, İslam'dan başka bir din Allah'ın bilmemektedir olmasından. Bu da Evin'in cicaresinde olduğundan Baha adlı Şahri seferisinin peygamberin dediğinden, inananlar da peygamber dediklerinde, sözlerinde de Kur'an gibi vahiy dediklerinden kafir durumundadır İslam'a göre. Bunların dinli imanları birçoktur. Efendim İslami örneğinlerden. Tabi kendilerini Bavi, Baha'i dinliği diyorlar. Baha, bizim şeyimizi O kendilerine herhalde yalanları ve istirahaları ve evet, iddialarını açık esas Açık esaslı. Ancak benler de bir yarlar. Yani, Diğer Ankara ilan fakültesinde onlar hakkında yayınlanmış bir kitap da vardır. İnden Tarihi görüşmek İnleri esir etsek ölçüm dinle müdür? Dinler arasılığıyla olaylara matkis dünyayı etkile edilebilecek bir gelişimdeki pekilerin gelişimle bağlamış sorular ve bakarak insanlardan haber veriyor. Gülgülü neyse de yapılır. Gülgülü diye bir şey yoktur. Yapılmaz. İslam'a göre böyle bir şey yoktur. Dinler de bir Allah'ım görürmeyen mahlukları, pek bazı insanların, onlardan bazı münasebetleri vardır. Kur'an'ın geride de evveli kurulardan geçiyor. Tabi bu bazı şeyden haberler vermek, bundan sağlam bir şey değildir. Ve onları teslim etmek, onları kullanmak istihdam deniliyor. Fırtan kullanmak deniliyor. Sonunda bu gibi şeylerle uğraşan kimseler uğraştıklarıyla baş edemeyip, kendi durumlara düşmüşler. Mesela ben hatırlarım böyle cin toplayıp cinlerle uğraşan birisi sonra şeyde yüz duvarla da örtülebilen içine bir şey yapmalı. Şey. Sonra biz şeyle yani Allah'ın içine bir şey pek öne gelmeyen bir oyun duruyor. İşte, yani, o şey bilmeye gelmez yani. İnsan uğraşan olarak böyle cengilerle de giriş sormak yapmak doğru da i̇şte istaharlar <gülüyor> yapmak için. Televizyon kanalımı tutmak için cengi de düşüyor, köpü müddet düşüyor. Bu yani neler yapmak için değil? Tabii büyük ölçüde sermaye para gerekiyor. 2 milyar da 30 milyarlar gerekiyor. Bir televizyon kanalı benim duyduk. Yıllık masrafı 1.2 milyarmış. Yani bir ayda 30 4 4 milyar masraf oluyor. Büyük masraflar da duruyor. Tabii bu paranın diğer yerleremesi lazım. Eee para topluyoruz, para desteği. Enin meteklerine göre yardım toplamalarımızı güçlüyüz. Mesleği de olmayan kardeşlerimizin doğal etkisi, doğal etkisi, doğal etkisi, Radyo ve televizyon ve çalışmada biliyorsunuz, insanların eğitimi için hemen araştır, Biz de eğitime, tasavuk yani olarak, tarif eğitimin çok büyük önemi olduğuna raşuna insanların biliyoruz bunu çok kesin olarak, çok önemli olduğunu bilen insanları. Şu derslerimiz bir eğitimdir, nasıl eğitimi yaparken yani şurada hemen yani çıkarttığımız İslâm Kadın Ayda vesaire dergileri bir ekip aracılıkları da nasıl çıkartacağız? Aramda olsa yani televizyon denizleri de yapacağız İslami bilgilerin ve öğretmeni öğretmeni. Harayla onun maskeli yolunu lazım. Çünkü bizim imkanlarımız artık şimdi parayla yapmaya yapmayı gerekiyor. Mesela biz İspak, İkendan Paşa, Kulüksin Çiftleri'nin kuramı da dedik, hem hacı kardeşlerimiz idvanınıza hacı götürmüş, güzel maç yaptırırız, hem de bir gelir olur da onunla talebelere bakarız dedik. E bu sene birkaç milyar para koyduk. Hacıları haçılar, para verecek. Hacıları bize para verecek de biz hacılara para verecek. Böyle şeyler yapak zorunda kalıyoruz. Yani mecburiyet oluyor. <gülüyor> çocuklar olmadan, hiç olmadığı için parayı Birincisinden istemeden güzelliği bir faaliyetlerle seçe etmek çalışıyorum. Bu da kolay olmuyor. Ama iş yaparsan da olmuyor. İşte faaliyetlerimize güzel olduğuna görev inanan bir yani, Kadın doğum kuruyor. İnleyerek, ıslayarak, soğuklanarak kadınlara bir doğum masajı kuruyarak dedik onu yapmaya çalışıyor. Milyarlar istiyor bu. Ve bunu borçlar yapıyoruz. Yani yapacağız ama Yapacağı da bak. Şöyle biraz düşmek istiyoruz. Yapacağız da bak. Ahiretlerin içi hazırlayacak. Efendim finansal senalamalarla öyle alırsak. E biz bu hayli yapmak istiyoruz. Bir çift çift de tamamen bitecek. Kurduğumuz müesseseler var. Mesela Şadiye Asıl üzerinde. Örnek. Yani böyle, şu beğenilen her şeyi takip ettiğim müesseseler. Eskolojim şirketimiz var, vakıflarımız var, eğitim barajlarımız var, paramız öyle daha çok Daha fazla şeyler yapacağız. Kimseler istemez, onlar burada topluyor, zor geliyor. Tatlı bir şey olmuyor, yapamıyoruz. Evet. Mecburen işte böyle düşe kalkıp götürmeye Her şeyi yapıyorsak, yani borç bile verdiler borç almak için bile uğraşıyoruz yani. Yaptığınız şeyleri borç olarak yapıp sonra ölemeniz gerekiyor olsa şey ona bize vermesin, para bulunuyor. Bu çeşit şeyleri yapmak istediğiniz zaman milyarlar gerekiyor hemen, o parayı bulamıyoruz. Ödülebilirsek bir sene soru olmaz mı? Onu bulamayınca o zaman faaliyetler akışıyor, yavaş gidiyor. Bu paraları kullananlar hızlı işler yapmak gerekiyor. Başkaları milyarları çok çabuk buluyor devam edip yapıyorlar ve hayırlı işlerimizi yapabilmek için para bulamadığımız için sınırlı gidiyoruz ama tüm üreti, istikraklı devamlı gidiyoruz Ama sınırlı gidiyor yani gelişmemiz 5 yıl içinde olacaksa, mesela 1 yıl içinde olacak da 5 yıl ayda yayılmış 5 yıl içinde olacak 20 yıla ayda oluyor ama olacak sağlam gidiyoruz çünkü Arnavcuklu'yla doğru şeyler yaptığımızı diyebilirim Yardımcı olması yani. her kardeşimizin bu sorunu için diyoruz. Kadın sesinin haram olup kadın da bilgi konusunda bilgilerimizdir. Kadının sesi normal konuşmalar için haram değildir. Yani mesela kadın çarşıya çıktı. Alışveriş yapmadığı çıkabilir. Başka bir ki şey kimsese çekti, alışveriş yapabilir. Çıkıyor aşağı bile konuşur. Şey. Kapı çalındı, arkadan kadın kim o diye soruldu paket içerisinde de seyrediyor. Şimdi de gelecek. Bunlar olabilir. Çünkü bunlar normal şeylerden. Ama eee arzuları tatmin et için sesle mesela kadının şarkı söylemesi, yani öbür tarafın dinlemesi, kavram yani gibi şeyler, yine okuması gibi şeyler bunlar kadınların şeyi olduğu ha doğru olması. Yani. O biraz düzelmemiş. program hazırlamışlar. Onun bugün için oluşturulmuş bir gündemimiz Şöyle menüleri hazırladık. Çalışmalarımız. bir ekli şimdi iki şahıs. Sizlerin evlenin şöyle olsun. Elektrik Kelam ibnesi için nedir? kelam için hazırlanır ve ayrıca kelam ibnesinin sunum köklerini de kilerdir. Kelam ibnesi İslam inancının savunulması ilme demektir. Yani Allah'ın bildiği, Peygamber Efendimizin Peygamberliği ve evveldeki İsrailin konumlarının her birine ve savunulması ilme İslam yayıldıktan sonra çeşitli kültürlerle karşı karşıya gelince, tabi Allah Kur'an ı kelimesi böyle bir uyarıyor ve bunu bazı Müslümanlarda şöyle yapıyor. Dediğimde ha, karşısındaki adam belki ya, veya Yahudi veya Ateşli veya Biri veya Çinci veya Avrupalı, tabi ona bir de mantıksal olarak bunu anlatmak gerekiyormuş gibi, yani iki tane ilah olsa, o baş yani mesela Mesih diye böyle mancınıyor ilah da mantıkla akıl bağlamalar kazanmak çalışmıştık. İlk defa bunu yani akaidin şöyle mantıkla akıl yoluyla incelenmesi ve savunulması birisi di. Evet. Kerahis tasavvuf tabii tasavvufun böyle e, bu mantıkla akıl bağlamalarla ilgili konularının hem kelam konularının tasavvuf yönünden izahı hem tasavvuf konularının kelam metodunda açıklanması gerekmek demeli. Kelam ilmi Kur'an'ın yerinde tutulur tabii. Mesela e, Yusuf övütsel semiyi eline almış da ufacamış Peygamber Efendimiz'e gelmiş. Şöyle bakalım bunu kim diyeceğiz yani bu ufacamıştan sonra görülmüş. Bunda benzer böyle kâfirlerin İddiaları önemli ama insanların ölmekten sonra diri mi göreceğiz diye bahsedilmiştir. Onların cevapları verilmiş Bu seramik. Yani öte demlenip ilimle alınıp ilimler eğer bu yerde gökte Allah'tan başka daha başka ilahlar varken ise eğer her gemi Herkesin bir başka bir laf diyorlar ben tanrıyım, şu göl olsun. derdi. Ben de tanrıyım, öyle olmasın, böyle olsun derdi. Karmakası olurdu. Demek ki dilden fazla olması mümkün değil bu dünya, ancak Allah'ın dildiği de mümkün diye bir muhakemeyle ile ikra ediliyor. Yani şartının küfrü, reddediliyor. cevabı veriliyor. Demek ki terameyiz bir şeyde var zaten evet, Kur'an'ın üzerinde vardır, hadis içerisinde anlattı. Selam, Selam'ın bir akayi, adi, hadis şeylerle ortaya koyarak, adı, de ortaya koyarak, savunan bir şey oldu. ''Ablam, istiyor.'' diyor. ''Tamam, yani bu anlasın şeyi, ablasına anlatsın, Selam'a anlatsın, selam'a anlatsın.'' falan ettiğini... ...ifade edelim. bir anlattır, Efendim, ve son dolusu ilişkiliğinde çizil çizil yapılıyor. Mevlana Hazretlerine de bu şekilde şama yaptı. Nedir, nedir, doğrudur. Şey, İlerindeyiz de bu belgifte de yabancı köylerle gidip sohbete katıldığını ve Müslüman olmalı işittim. Bu şekilde başarılı diye söylüyor. Tabi, o tavukta ilaçıyla kullanılmış belgiflerde, birer sonra veya zikrin esnasında zikri manası uygun güzellikten söylenmiş. Yalnız bu peşemlerle meyveli bu zikrisi bir aletlerle kullanılarak yapılmış. Bazı zikrelerle sadece sesin efendim, makamın teşkilini yapılmış. Bunları tabi bugün böyle, böyle var. Kendimiz kadar bunlara karşı inara, yani, tamamen emer emen zaman böyle yetagi öbür öbür olmadığı için bunu zikir ederken de kullanmayı zikirden sonra ayık ilanı okmaktan da olabilir. Zikirim böyle boş bir makam bile yapınca sanki günde yeni bir ibadetin yedi tane yapılması gibi bir durum oluyor diye böyle bir görünümde vardır. Herhalde doğrusu olup. İmanetlerde biraz daha şey yapmak lazım. Okunularda dikkat olmak lazım. Bazen bir şey diyor. Lütfen biz diyor. Onun için sesle okunuyorum. Keder Ağabeyiz'i garçom olarak çalışmışlar. Anlaşılan içkinin hangi yeri karşısına olarak çalıştık, fark kazanmış. Önce bir iş yeri Orada kazanmış. Orada da belki, bilmiyorum. Efendim, içki satıyorum, satmıyorum, yani ben de değil. Ben onun eline yemek yiyebilir miyim? Ana hanslık vermiş o, kullanabilir miyiz? Eğer bir insanın yani, kazançı genelinde helal arada işlediği temizlik kuracaklar dolayı haramda, bu bir durumlarda bu şahısları sürülerlemez o en ısın vebali. Ama genel olarak haramlar kazanıyorsa yani mesela içki tazarak kazandı şeyler o zaman yorumumuz Yani kazandı genel olarak haramsa bunun yemeğini yemeyse yemek yukarıda Ama herhal bir yolda kazanıyor da içinde haram var yerler varsa haramları bile başlayabiliriz o zaman alabiliriz. Tabii yani onlardan korkulmasını de biliyorsan imanesiniz lazımdır. İmanetimde Allah-u Teala Hazretlerine bağlandığım çünkü vücud şerbetiyle zaman o ülkeye maruz kalıyorum. nedir? Bu abdestin iyi alınmaması gibi sebeplerle olabilir. Yani abdestin dikkatli, gücünden alınmaması gibi sebeplerle imanetli bir olabilir. Bir de dediğim gibi alakçop yorgunlar, öneri yani Ama ne de büyüyoruz, Hayatı gücenlemeli. Ve varsa, de, elin, bir tür yorgunluğu bize miktarda isla Mesela dili yapacaksan, çok uygunlu varsa, istihar etmeyi koyduğunuz. Üçüncü dinlenmiş teferin altı, kanıtlamakta, dili yapmadan çılgın Ama dinlenmiş, olduğu zaman da etmiyor. O da şundan olabiliyor. Bazen bir insan çok ucundaki dam kısmetini vermişler. Yani, yani pazar günü, Yatmıştır, saat 11 1700ye kadar kalksa, öğlenmeyenler yemek yerken bile hala ekler. Bu da vücudun temelleşmesi. Aşırı keyfe e, alışması demektir. Böyle uyguya, keyfe alışması demektir. Öyle de Bizim hadis-i var, ölümü temelli etmeyiz çünkü ümminin yaşaması daha hayırlıdır. Bir haberi tarih isteyecektir, e, buyurmuştur. Ölüm temelli edilmez. İlle bir şey dua edecekse, Ya Rabbi hayat benim için hayırlı olduğum tecrübeni yaşat, ölmem hayırlı olduğu zaman ümmin olarak yaşam al diye dua edecek. Yani gene Allah'a bırakılıp yine ben istiyorum demez. Kadın, yani, e, çok huzurlu yürüyor. Aynasındaki sevdiklerinden, büyük evlinden, gün büyük evlinden ayrı kalırsam diyor. E, ne yapayım diye üzülüyorum diyor. Şeyden, e, bir mümkün var ya takipçi içerikte bu konuda. kişi sevdiğiyle beraber olun. Yani, böyle de huzurlu bile olsa. Yani kendisinin ameli, onun ameli seviyesinden düşük bile olsa, kişi sevdiğiyle beraber olacak. Peygamber Efendimiz'i sever, Peygamber Efendimiz'i de beraber ödüyoruz. Gülküsü sever, onlar da daha ödüyoruz. Gülküsü kadının ödülen peşe, gözlük ve ağzını burada eşyat ve kapasana yapalım diye Bunlar açık olabilirdi. Biliyorsunuz el, yüz ve ayaklar hariç güldünün ördülmesi lazım ama eldiven kullanılması eğer sıcaktan rahatsız olmuyorsa iyi olur. Çünkü süre daha günlük yaklaşmış şey oluyor. Gözlük iyi olur. Evet, Ece kullanabilirse, uygun olur. Ağzı ve ağzını tabi biraz daha <gülüyor> uygun olur. Yani, ama tekbiliyet, biz ev ve ayaklarla ilgili o şekilde görürüz. Bunun belgesi, takip ettik. Hakikaten olabilir. Financıya'daki görevime devam ettikleri İstanbul'un kadar, Basta yapmak istiyorum, müsaade eder misiniz? Evet, olabilir, tabi dinli bakımından yükselmeyi teşvik ediyoruz. Dizli bizi görmüş, ben sınanmışım, namaz koduruyormuşum, onlar kahvet getiriyormuş. Ben de kahvet ot okusunu okuduğu yerine onun durmasını veren için onun manasını diyoruz, söylüyor. Allah'a emanet, karnın içindeki manalarda sebat ederek yani sebebi daha yalnızlığında yere şey yaptığı gibi, o manalara rüayet etmesi o, o çiftler o yoldan ayırmaması dışarıdaki Allah'ın adıyla istiyor. Allah'ın imzanı işte, bir, bir de yani ve insanlara hariva çağırma potansiline devam etmesi var. Yani yaşadık, Yani bu insanlara hakka hariva çağırma potansiline devam etmesi var. Evet namazı kıladık teyit ediyorum. Biz özürümüzü out of the heart.